Luka 19. Bölüm İsa Eriha'ya girdi. Kentin içinden geçiyordu. Orada vergi görevlilerinin başı olan Zakay adında zengin bir adam vardı. İsa'nın kim olduğunu görmek istiyor ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu. İsa'yı görebilmek için önden koşup bir yabanıl incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti. İsa oraya varınca yukarı bakıp, Zakkay çabuk aşağı in dedi. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Zakkay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa'yı evine buyur etti. Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı. Gidip günahkar birine konuk oldu dediler. Zakkay ayağa kalkıp, Rabbe şöyle dedi, Ya Rab, işte yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa, dört katını geri vereceğim. İsa dedi ki, Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğludur. Nitekim insanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Oradakiler bu sözleri dinlerken, İsa konuşmasını bir benzetmeyle sürdürdü. Çünkü Yeruşalim'e yaklaşmıştı ve onlar, Tanrı'nın egemenliğinin hemen ortaya çıkacağını sanıyorlardı. Bu nedenle İsa şöyle dedi. Soylu bir adam, kral atanıp dönmek üzere uzak bir ülkeye gitti. Gitmeden önce, kölelerinden onunu çağırıp onlara birer mina verdi. ''Ben dönünceye dek bu paraları işletin'' dedi. Ne var ki ülkesinin halkı adamdan nefret ediyordu. Arkasından temsilciler göndererek ''Bu adamın üzerimize kral olmasını istemiyoruz.'' diye haber ilettiler. Adam kral atanmış olarak geri döndüğünde parayı vermiş olduğu köleleri çağırtıp ne kazandıklarını öğrenmek istedi. Birincisi geldi ''Efendimiz'' dedi. ''Senin bir minan on mina daha kazandı.'' Efendisi ona ''Aferin iyi köle'' dedi. ''En küçük işte güvenilir olduğunu gösterdiğin için on kent üzerinde yetkili olacaksın.'' İkincisi gelip, ''Efendimiz, senin bir minan beş mina daha kazandı.'' dedi. Efendisi ona da, ''Sen beş kent üzerinde yetkili olacaksın.'' dedi. Başka biri geldi, ''Efendimiz dedi, işte senin minan. Onu bir mendile sarıp sakladım. Çünkü senden korktum. Sert adamsın. Kendinden koymadığını alır, ekmedeni biçersin.'' Efendisi ona, ''Ey kötü köle, seni kendi ağzından çıkan sözle yargılayacağım.'' dedi kendinden koymadığını alan, ekmediğini biçen sert bir adam olduğumu bildiğine göre, neden paramı faize vermedin? Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Sonra çevrede duranlara, elindeki minayı alın, on minası olana verin dedi. Ona, Efendimiz dediler, onun zaten on minası var. O da, size şunu söyleyeyim, kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa, Kendisinde olan da elinden alınacak dedi. Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince, onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin. İsa bu sözleri söyledikten sonra önden yürüyerek Yeruşalim'e doğru ilerledi. Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beyt Faci ile Beytanya'ya yaklaştığında iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara, Karşıdaki köye gidin, dedi. Köye gelince üzerine daha hiç kimsenin binmediği bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin. Biri size, onu niçin çözüyorsunuz diye sorarsa, Rabbin ona ihtiyacı var, dersiniz. Gönderilen öğrenciler gittiler, her şeyi İsa'nın kendilerine anlattığı gibi buldular. Sıpayı çözerlerken, hayvanın sahipleri onlara, Sıpayı niye çözüyorsunuz? Dediler. Onlar da Rabbin ona ihtiyacı var. Karşılığını verdiler. Sıpayı İsa'ya getirdiler. Üzerine kendi giysilerini atarak İsa'yı üstüne bindirdiler. İsa ilerlerken halk giysilerini yola seriyordu. İsa Zeytin Dağı'ndan aşağı inen yola yaklaştığı sırada öğrencilerinden oluşan kalabalığın tümü Görmüş oldukları bütün mucizelerden ötürü... ...sevinç içinde yüksek sesle Tanrı'yı övmeye başladılar. Rabbin adıyla gelen krala övgüler olsun. Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun. Diyorlardı. Kalabalığın içinden bazı ferisiler ona... Öğretmen, öğrencilerini sustu. Dediler. İsa... Size şunu söyleyeyim. Bunlar sutacak olsa... Taşlar bağıracaktı, diye karşılık verdi. İsa, Yerüşelim'e yaklaşıp kenti görünce ağladı. Keşke bugün sen de Esenli'ye giden yolu bilseydin, dedi. Ama şimdilik bu senin gözlerinden gizlendi. Senin için öyle günler gelecek ki, düşmanların seni setlerle çevirecek. Kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar. Seni de, bağrındaki çocukları da yere çalacaklar. Sen de taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrı'nın senin yardımına geldiği zamanı fark etmedin. Sonra İsa tapınağın avlusuna girerek satıcıları dışarı kovmaya başladı. Onlara, ''Evim dua evi olacak.'' diye yazılmıştı. Ama siz onu haydut çevirdiniz. dedi. İsa her gün tapınakta öğretiyordu. Başkahinler, din bilginleri... Ve halkın ileri gelenleri ise onu yok etmek istiyor ama bunu nasıl yapacaklarını bilemiyorlardı. Çünkü bütün halk onu can kulağıyla dinliyordu.